İzahı Meclise giren kimseye beş adab vardır. 1. Girişte, ilim muzakeresi, vaaz, Kur'an, zikir olmadığı takdirde herkesin işitebileceği kadar selam vermesidir. İhtiyaç kadar sesini ayarlar. Yer varsa oturacağı yerin yakınına yumuşak sesle selam verir ve oturur. 2. Mecliste oturanlara eziyet vermemesidir. Yani meclisin durumu müsaitse oturur, değilse geriye döner. 3. Meclise girdiğinde bir kişiyi yerinden kaldırmamasıdır. Yani yer gasp edilemez. Ona yer verilirse oturur, yer verilmezse geriye döner. 4. Meclisin üst taraflarına hücum etmemesidir. Nerede yer bulursa orada oturmasıdır. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam, Meclise girdiği zaman nereyi bulursa orada otururdu. 5. Meclisin ayağı kalkmasına rıza göstermemesidir ve halkanın ortasında oturmamasıdır. Girişte çıkışta selamı unutmamasıdır. Binen yürüyene, yürüyen oturana selam verir. İki yürüyenden hangisi önce selam verirse üstünlüğü o kazanır.